Dünyayı Okumak programından Açık Radyo'nun bütün arkadaşlarına merhaba ben Aytaç Timur. Bu yılın son programındayız. Dünyayı Okumak 2023 son programında Dipnot yayınlarından Emanet Emek, Göç Yollarında Kadınlar kitabı yayınlanan Gülay Toksözle beraberiz. Gülay Hanım Açık Radyo'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Ankara'da yaşıyorsunuz o yüzden Gülay Hanım'a zoomla bağlanıp bu kaydı alıyorum. E, açık radyoyu dinliyor musunuz Gülay Hanım bilmiyorum arada e, bir Bazen <gülüyor> Çok teşekkür ederim Şimdi kitabın hemen başında Emanet Emek kitabının hemen başında Kadın emeğinin 20. yüzyılda 3 farklı aşamadan geçtiğini yazıyorsunuz Ben bununla başlayalım istedim acaba bu aşamalar nedir bizimle paylaşır mısınız? Elbette. Aslında şunu da belirtmem lazım. Ben 1980'li yıllarda Almanya'da Berlin'de bulundum. Doktoramı orada yaptım ve tez konumda göçmen kadın işçilerin sendikal katılımları üzerineydi. Bu kitabı ise 2019 yılında yani yaklaşık bir 30 sene sonra yazdım. Orada bulundum. Tekrar araştırma yaptım ve İşgücü piyasasındaki değişiklikler ne yönde oldu? Göçmen kadınların e, bu işgücü piyasasındaki konumları nasıl değişti sorularına cevap aradım ve kitaptaki üç döneme ayırmam esas itibariyle kapitalizmin bir e, üretim ve e, birikim rejimi olarak kendi içinde geçirdiği aşamalarla bağlantılı. Yani kapitalizmin genişleme dönemlerinde işgücü talebi artıyor. Bunun en e, somut örneği 2. Dünya Savaşı ertesindeki Avrupa'nın durumu. Bir de belirteyim ki ben çalışmamı Avrupa'ya coğrafya olarak Avrupa'yla e, sınırlamıştım. Daha çok da Almanya'ya bakmıştım. Fakat sonra tabii baktığım ülkeler e, sayıca arttı. O dönem e, ülkelerin tekrardan savaştan yıkılmış olarak çıkan ciddi şekilde nüfus kaybeden ülkelerin ekonomik e, büyüme için Yabancı iş gücüne ihtiyacı oldu ve çevrelerindeki ülkelerden göçmen iş gücü aldılar. Ağırlık ve erkek iş gücü olmakla birlikte çok sayıda kadın da çalışmak üzere Avrupa ülkelerine gitti. Ve baktığımız vakit erkekler daha çok imalat sanayi ve madencilikte çalışırken, kadınların da imalat sanayi ve hizmetler sektöründe otel konaklama tesisleri ve ev hizmetlerinde çalıştığını görüyoruz. Dolayısıyla ben birinci dönemi bu genişleme dönemi olarak adlandırıyorum ve 1950-75 yılları arası da olduğunu söylüyorum bu dönemin. İzleyen dönem 1973'teki ekonomik krizden sonra kapitalizmin bir daralma dönemine girmesi ve iş gücü talebinin azalması ve krizden çıkış için de Özellikle yeni bir uluslararası iş bölümü çerçevesinde emek yoğun fabrikaların büyük ölçüde kapatılıp iş gücünün daha ucuz olduğu çevre ülkelere aktarılması. Bunun sonucu göçmen iş gücü talebinde bir azalma ve göçmenlerin işsizliği, böylece de yasal göç kanallarının işçi alım sürecinin kapatılması. Ancak gitmiş olan işçiler tabii ki aile birleşmesi yoluyla nüfus olarak artmaya bu süreçte devam ettiler. Yine ekonomik krizden çıkış sürecinde hizmet sektörünün genişlediğini görüyoruz ve hizmet sektöründe de iş gücüne ihtiyaç var ve bu iş gücü ihtiyacı daha çok yerli kadın iş gücü üzerinden sağlanıyor ve bu durum yeniden üretim krizi dediğimiz bir krize de yol açıyor. Yani ekonomik kriz yaşandı, çıkış için çözüm yolları aranırken yeniden üretim krizi yaşanıyor. Bununla kastettiğim şey de şu, Kadınlar esas olarak aile içinde çocuk, yaşlı ve hasta bakımından sorumlular. Ancak çalışma hayatına girdikleri vakit bu işleri kimler üstlenecek noktasında ya kamusal hizmetlerin sunulması lazım, işte kreşler gibi, yaşlı bakım evleri gibi ve benzeri ya da yine aile içinde bir şekilde sunulmaya devam edilmesi lazım ama kim tarafından. İşte o noktada göçmen kadın işçiler devreye giriyor. Yani geçmişteki işgücü ihtiyacını yeni bir biçimde e, özellikle kadınlara yönelik olaraktan e, ortaya çıktığını görüyoruz ve burada tabii şu sosyodemografik denişimden de söz etmek lazım. Nüfus yaşlanıyor. Yani bundan kastım şu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payı artıyor. Dolayısıyla bakım ihtiyaçları da artıyor. Bu da e, bu işleri yapacak olan e, göçmen iş gücüne e, talebi arttırıyor. Son dönem ki bu e, ikinci dönem her ne kadar 70'li yılların ikinci yarısı yani ortası başlasa ve 80'lerden bu yana e, şey kazansa da ilme kazansa da devam eden bir süreç. Ama 2000 sonrası dönemde ön plana çıkan şey ise e, bilişsel kapitalizm diye adlandırdığımız, Artık giderek daha fazla bilgisayar teknolojilerinin ve iletişim teknolojilerinin kullanıldığı dönemde vasıflı iş gücüne artan talep, bu da beyin göçü diye adlandırdığımız bir e, göç sürecine yol açıyor. Ama aynı zamanda sağlık sektörü, yaşlanan nüfusun ihtiyacını karşılayacak şekilde sağlık sektöründe doktorlar, hemşireler gibi eğitim düzeyi yüksek kesimlerin... E, talebi artıyor ve bu göç sürecinde de kadınların payının giderek yükseldiğini görüyoruz. Yani bu üç dönem kabaca böyle e, kapitalizmin iş gücü ihtiyaçlarıyla bağlantılı şekilde açıklanabilir. Çok güzel. Şimdi e, kadın göçmenlerin sayısı giderek artıyor dediniz. Bu arada kitapta şeyden de söz ediyorsunuz. Eskiden göç veren ülkeler, göç alanı ülkeler varken şimdi hem göç verip hem de göç alan ülkeler var. Örneğin Türkiye. Ee, Tabi evet. <gülüyor> bu göçün hızlanmasında e, zannederim işin içine internetin girmesi ulaşımın kolaylaşması da bunu katmerlendiriyor i̇şte Amerika kıtasında güneyden kuzeye geliyorlar e, Avrupa'da durum belli Peki bu e, göçmen kadınların sadece ekmek parasının peşinde koşan bu insanların biraz da bize problemlerinden bahseder misiniz? Neler yaşıyorlar? şeyi söyleyeyim, yani ekmek parası peşinde koşuyor olmak aslında insanların kendi ülkelerinde geçimlerini sağlayacak imkanlardan yoksun kalmasıyla bağlantılı bir durum. Özellikle 1980'lerden itibaren küreselleşme diye adlandırdığımız süreçte bütün az gelişmiş ülkelerin uygulanan ekonomi politikalarıyla daha da yoksullaşması söz konusu oldu. İşte bu yoksullaşma kadınları göç yoluna iten başlıca ekonomik neden diye söyleyebilirim. Bazı ülkeler, mesela Filipinler çarpıcı bir örnektir. Başlı başına bakım işçisi ihraç eden ülkeler haline geldi. Yani bu ülkelerin ihtiyaç duyduğu döviz gelirlerinin gönderilen kadın işçilerin ülkeye yaptıkları havalelerle sağlandığını görüyoruz. Yani hem bir hanenin geçim stratejisi olarak kadınlar yollara düşüyor. Hem de ülkelerin döviz stratejisi olarak bu destekleniyor. Aynı şey Yani Filipin sosyalist... Hükümeti bu kadınların gidip çalışmasını destekliyor. Öyle. Kesinlikle, Öyle. kesinlikle. Buna göre düzenlemeler yapıyor. Yani gittikleri ülkelerde de asgari düzeyde korunmalarını sağlamak için kendi büyükelçiliklerine ve benzerine görevlendiriyor. Şöyle düşünebilirsiniz. Nasıl 60'lı yıllarda Türkiye'den işçiler Almanya ya, ya da diğer Avrupa ülkelerine gittiklerinde önemli bir döviz kaynağı olarak görülüyor idiyse 80'den sonraki dönem 90'lar 2000'lerde e, göçmen kadın işçiler böyle bir döviz kaynağı olarak görüldüğü için ülkeler bir sürü politikalarını birtakım takım ülkeler buna uygun şekilde e, geliştiriyorlar. Ama aynı durumu şeyde de görüyoruz. Eski sosyalist ülkeler yani Doğu blokunun e, sosyalist sistemin çökmesinden sonra Buralardaki ekonomik alt oluş ve insanların işsiz kalması yine kadınların çok sayıda göç etmesine yol açıyor. Ve öncelikle de bakım sektöründe çalıştıklarını, ev işi ve bakım işlerinde çalıştıklarını ama fuhuş sektörünün de önemli bir istihdam alanı olduğunu görüyoruz. Şimdi bu, bu şekilde cereyan ederken yani bir göç hareketliliği yaşanırken, az gelişmiş yoksul ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru. Bu ülkelerin de iş gücü piyasalarında e, radikal dönüşümler var. Yani esnekleşme ya da kuralsızlaşma diye adlandırdığımız daha güvencesiz ve kayıt dışı çalışma biçimlerinin yaygınlaşması ve bu kayıt dışı çalışmanın da en önemli kaynağı düzensiz gelen göçmenler oluyor. Yani yasal göç kanalları kapatıldığı için sınırları, göçmen e, kaçakçılarından yardım alarak geçen ve kendi o ülkede bulunan tanıdıkları üzerinden en formal ağları kullanarak iş bulan, yani ülkede e, kayıt dışı olarak kalan ve çalışanlar e, ve bu tabii ki çok ciddi hak ihlallerine de ve istismara yol açıyor. Evet, ee, peki... <gülüyor> Şimdi Avrupa'da göçmenler, mülteciler buraya akın akın gelirken bir yandan da Avrupa'da hemen hemen her ülkesinde işte en son gördük Hollanda'da müthiş bir göçmen ve mülteci karşıtlığı var. Hükümete kadar geldiler. Ama bir yandan da bunların işte demin de ifade ettiğiniz gibi sağlık sektöründe, hizmet sektöründe bu emeğe ihtiyaçları da var. Peki bu gerilim Nereye doğru toparlanacak sizce? Ee, şimdi aslında her şeyin piyasalaştığı bir süreçte, yani e, kamusal hizmetlerin en güçlü olduğu ülkeler olarak görülen İskandinav ülkelerinde bile bakımın giderek daha işte piyasadaki özel şirketler üzerinden ve bunların istihdam ettiği göçmen işçiler üzerinden karşılanması gibi gelişmeler yaşanıyor. Yani ben bakım hizmetlerinde tutamıyorum duyulan ihtiyacın önümüzdeki dönemde e, göçmen kadın işçi talebi açısından çok belirleyici olacağını düşünüyorum. Şimdi e, sosyal refah devleti modellerinden söz edilir. Yani özellikle Avrupa ülkelerine bakıldığında işte İskandinav ülkeleri bunun en gelişmiş örnekleridir ama Güney Avrupa ülkeleri yani Akdeniz ülkelerinde ise sosyal refah devleti gelişmemiştir. Türkiye'yi de bu e, gruba dahil edebiliriz. Şimdi bu Buralarda yaşlı ve hasta bakımı için ihtiyaç duyulan e, iş gücünün ya da hizmetlerin temininde hem hükümetler için hem haneler için en ucuz çözümü sunuyor göçmen kadınlar. Hatta e, şeyin e, Birleşmiş Milletler Sağlık Örgütü'nün e, bir raporunda şunu söylüyor. Diyor ki göçmen kadın işçiler e, sağlık ve sosyal bakım hizmetleri için bir sübvansiyon sunuyorlar. Ama bu sübvansiyonu onlar sunarken kendileri sağlık hizmetlerine erişme hakkından yoksun bulunuyorlar diyorlar. Evet, yani yazık, burada yazık, evet. üstesinden gelinmesi gereken ciddi bir çelişki var. Yani gelişmiş ülkeleri ve bu arada tabii ki Türkiye'nin de yani Avrupa ülkelerine dahil edecek olursak bakım işçilerinin o ülkelere düzenli yollardan gelmesi ve Çalışanların sahip olduğu tüm haklardan yararlanması lazım. Nitekim Uluslararası Çalışma Örgütü 2013 yılında 189 sayılı ev işçileri sözleşmesini kabul etti. Ve bu her türlü yasal hakkın işçi olarak e, tanınan e, ev işçilerine de uygulanmasını öngörüyor. Yani sorunun çözümü e, daha çok koruyucu yasal düzenlemelerin yapılmasına bağlı. Evet çok güzel Güney Hanım. Şimdi sizin kitabınızı okurken, lisede en yakın arkadaşımın babası Almanya'da işçi olarak çalışmış geri dönmüştü. Ben de onunla bir müddet sonra tanıştıktan yakınlaştıktan sonra aile geçmişlerini öğrendim. O sıralarda da Cem Karaca bir albüm çıkartmıştı. Orada Almancılar diye bir şarkısı vardı. Ben de aldım. Böyle bir küçük walkmanım vardı. Onunla götürdüm. Babasına dinlettim bu şarkıyı. O zaman adamcağız çok duygulanmış gözleri yaşarmıştı. Şimdi izin verirseniz bu nostaljik şarkıyı Açık Radyo'nun dinleyicileriyle paylaşalım Cem Karaca söylüyor Almancılar Dünyayı okumakta dipnot yayınlarından çıkan Emanet Emek Göç Yarlarında Kadınlar kitabının yazarı Gülay Toksöz ile devam ediyoruz Cem Karaca'ya kulak verdik Gülay Hanım son dönemde aşağı yukarı son 20 yılda beyin göçü dediğiniz daha okumuş yazmış kesimin göç etmeye başladığını söylediniz aslında Aşağı yukarı 2-3 yıldır Türkiye'de bu doktorlar üzerinden de çok konuşuluyor. Şimdi bu durumda bu insanların göçtüğü yerde yerel halkla arasında daha farklı bir gerilim mi olmaya başladı. Çünkü sonuçta daha nitelikli işlerde ve daha yüksek maaşlara bunlar talipler. Yoksa belki biraz kültürel yakınlıktan dolayı göçmenler, mültecilerle yerel halk arasındaki bu gerilim olumlu bir yönde yumuşayabilir mi? Ne düşünüyorsunuz? Ee, şimdi Aytaç Bey bu aslında beyin göçünün öncelikle e, küresel güney diye adlandırılan yani daha düşük gelirli ülkelerden daha zengin ülkelere çok maliyetsiz bir insan kaynağı transferi olduğunu söylemem lazım. Yani yoksul ülkeler zengin ülkelere yardımda bulunuyor aslında ve başta ABD, Kanada, İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkeler yetişmiş iş gücünü kendilerine çekiyorlar. Çünkü artık bu günümüzde bilim ve inovasyon için çok iyi yetişmiş iş gücüne ihtiyaç var. Müthiş bir rekabet yaşanıyor. Dolayısıyla da bu alandaki yetişmiş iş gücü, yani yüksek öğretiminde büyük ölçüde uluslararası hale gelmesiyle daha kolay erişilebilir bir insan kaynağı oluyor. Dediğiniz gibi tabii ki bu insanlar kültürel yaşam alışkanlıkları itibariyle gittikleri toplumlara çok daha kolay adapte olma potansiyelini taşıyorlar. Bu arada şunu da belirteyim, bu beyin göçü içinde, Kadınların oranı da giderek artıyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki bulundukları ülkelerde kadınların insan haklarının e, saygı görmediğini düşünen, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin güçlü yaşandığı ülkelerden kadınlar, eğitimli kadınlar daha çok gitme eğilimi içindeler. Tabii ki Türkiye'yi de buna e, dahil edebiliriz. Gidenler açısından hükümet politikalarının yani göç alan ülkelerin hükümet politikalarının bu kesimlerin oradaki varlığını meşrulaştıracak yani bizim buna çok ihtiyacımız var ülkemizin çok ihtiyacı var diyerek bu olumlu bir propaganda yaptığını söylemekte mümkün. Tabii bir diğer şeyi boyutu bu işin daha önce giden, hani uyum sorunu çektiği, kültürel uyuşmazlık yaşadığı düşünülen göçmen kuşaklarının orada yetişen ikinci, üçüncü kuşak çocukları. Ki bunlar bilim, siyaset, ekonomi ve kültür gibi alanlarda da son derece aktif olabiliyorlar. Böyle ünlü isimlerle karşılaşıyoruz. Hatta işte son sizin de sözünü ettiğiniz Hollanda'daki e, muhafazakar özgürlük ve demokrasi için Halk Partisi liderinin Dilan Yeşilgöz olması gibi. E, burada benim dikkatimi çeken husus şu. Aslında yeni göç hareketlerine karşı daha kısıtlayıcı e, politikaların uygulanması noktasında da göç e, köklerinin, gö gö gö geçmişi olan kişilerin daha bir işlevsel hale geldiğini görüyoruz. Yani ben Dilan Yeşilgöz örneğinde de bunu görüyorum. Burada ürkütücü olan gelişme şu tabii ki, aşırı sağ ve ırkçı hareketlerin göçmen karşıtı politikaları, işte daha çok bunların özellikle de Müslüman kökenli göçmenlere yönelik olduğunu söylemek mümkün ama elbette bununla sınırlı değil. Yani, genel olarak bir bütün olarak göçmenlerin varlığını olumsuzluyor ve bu e, merkez partilerin politikalarını da etkiliyor. Dolayısıyla e, yeni giden ve kendine daha önce gidenlerden farklı gören, vasıflı, iyi eğitimli e, göçmenlerin kendilerini daha ayrıcalıklı konumda addetmeleri ve bu tür ırkçı e, dışa vurumlardan muaf olacaklarını düşünmeleri noktasında, yaşarah göreceğiz diyorum. Yani ne kadar korunacakları konusunda ben belli tereddütleri de taşıyorum. Ben Çünkü de e, siz dış görünüşünüz itibariyle farklı <gülüyor> olduğunuz vakit e, bir saldırıya uğradığınızda size saldıranın e, sizin eğitim düzeyiniz ya da ne işi yerine ne işte iştigal ettiğimiz o anda önem taşımıyor. Aynen öyle. Ama <gülüyor> Gülay Hanım çok teşekkür ediyorum. Programımızın da sonuna geldik. Ama anlaşılan o ki yani bu göçmen, mülteci meselesine bir de çok yakın zamanda iklim mültecileri eklendiğinde e, işler gerçekten iyice karışacak. E, <gülüyor> ama bunun sonunun nereye gideceğini tabii bilemiyoruz. E, belki bu çok kültürlük noktasında buluşup iyi noktaları da varabilir. Dediğiniz gibi izleyip göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum Açık Radyo'ya konuk olduğunuz için, Dünya Yokum'a katıldığınız için. Rica ederim. Son bir cümle olarak Buyurun. tabii şunu da söylemek istiyorum. Yani insanları kendi ülkelerinde yaşamak yerine göç etmek zorunda bırakan hem ülkelerin kendi hükümetleri ve politikaları hem de küresel düzeyde iklim krizinin sorumlusu olan emperyalist kaynak savaşlarının sorumlusu olan gelişmiş ülkelerin bunun bedelini insanlara ödetmesi kabul edilebilecek bir durum Kesinlikle. değil. Yani herkesin adil ve eşitlikçi bir dünyada benzer haklara sahip olaraktan yaşaması en büyük dileğimiz. Aynen katılıyorum Se. Tekrar çok teşekkür ediyorum Gülen'im Açık Radyo'ya katıldığınız için. Rica i̇yi akşamlar ben diliyorum. Edeyim. İyi akşamlar. Açık Radyo'nun sevgili arkadaşları, dünya yok sonuna geldik. Dipnot yayınlarından çıkan Emanet Emek kitabının yazarı Gülay Tok ile beraberdik. Önümüzdeki sene bir başka programda bir başka kitap, bir başka yazarla birlikte olacağız. Ben Aytaç Timur. herkese iyi seneler, mutlu yıllar diliyorum. Hoşça kalın.